Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında önce üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladıkta bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar.